Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 134 Ekim 2019 Başladı. Hoş geldiniz. Eğlenceli İngilizce dinleyenler eğlenceli İngilizce köşemizde bu ay Conditionals konusunu işlemeye devam ediyoruz geçen ay Unreal Conditionals yani gerçek olmayan durumları Type 2 ve Type 3 türü Conditionals yapılarını işlemiştik bu bölümde ise Mixed Conditionals yapılarını ele alıyor olacağız daha çok örnekler üzerinden gideceğiz hani Mixed Conditionals nedir diye kısaca bir açıklama yapalım Type 2 ve Type 3'ün bir arada kullanımından doğan bir karışık yapı var. Mixed Conditionals diye geçiyor. Koşul cümleciği yani if cümleciği ile ana cümlecikte zaman uyumunun olmadığı şart cümleleri Mixed Type olarak adlandırılır. Bunlara da işte Mixed Type, Mixed Conditionals Sentences deniliyor. Ana cümle ve şart cümlesi biri Type 2 iken diğeri Type 3 olur. Bunun da iki türü var, İşte if, type 2, type 3 ya da if, type 3, type 2 yani genel olarak iki türü var ama bir de bunların da ötesinde aslında çok farklı değişik kombinasyonları da var işte geçmişten geleceğe, geçmişten günümüze, ne bileyim işte günümüzden geleceğe, günümüzden geçmişe diye farklı çeşitleri var ama hani örnekler üzerinden gidelim dediğim gibi ve başlıyoruz. O zaman çok üzerinde durmayayım ben e, bu tanımlamaların sadece örnek bir iki cümle vereyim. Daha sonra bol bol örnekler üzerinden gidelim. Zaten mixed types hani karışık cümleler, karışık koşullu cümleler. Hani e, biz de örnekleri ortaya karışık sunalım madem yani zaten karışık. Niye karıştırmayalım ki? O yüzden o yüzden öyle yapalım. Şimdi ben sadece ne nedir diye örnek vereceğim daha sonrasında. Örnekler üzerinden gideceğim. If type 2, then type 3. Bu nedir? If I liked rock music, I would have gone to the concert. If I liked rock music, I would have gone to the concert. Rock music sevseydim, konsere giderdim diyor. If I liked rock music, I would have gone to the concert. If I liked rock music, I would have gone to the concert. Ve diğer yapıya, diğer türe bakalım. If she hadn't worked hard yesterday, she wouldn't be tired now. Şayet dün o çok sıkı çalışmasaydı, şimdi yorgun olmazdı, diyor. If she hadn't worked hard yesterday, she wouldn't be tired now. Bu da nedir? Type 3, Type 2, if Type 3, Type 2 diye. Anılıyor. Ve şimdi Type 2 mi Type 3 mi diye bakmadan örnek cümlelerle durumu anlamaya çalışacağız. Bu Mixed Type Conditionals'ta da şunu hatırda tutmak önemli. Koşul cümleciğiyle yani if cümleciğiyle ana cümlecikteki zaman her zaman farklıdır. Yani ikisi aynı türde olmayacak dedikten sonra şimdi örnekler üzerinden ilerleyelim. I would have to cook tonight if my cousin hadn't invited me to dinner. I would have to cook tonight if my cousin hadn't invited me to dinner. Kuzenim beni akşam yemeğine davet etmeseydi, akşam yemek yapacaktım. I would have to cook tonight if my cousin hadn't invited me to dinner. I could speak English now if I had been to England last year. I could speak English now if I had been to England last year. Geçen sene İngiltere'ye gitmiş olsaydım, şimdi İngilizce konuşabilirdim. I could speak English now if I had been to England last year. If he were your best friend, he would have bring you to the hospital yesterday. O, en iyi arkadaşın olsaydı dün seni hastaneye getirirdi. If he were your best friend, he would have bring you to the hospital yesterday. If he were your best friend, he would have bring you to the hospital yesterday. If I weren't going to Tom tomorrow, he would have visited me. Yarın Tom'a gitmiyor olsaydım, o beni ziyaret etmiş olurdu. If I weren't going to Tom tomorrow, he would have visited me. If you had called me, I could confess everything now. If you had called me, I could confess everything now. Eğer beni aramış olsaydın, şimdi her şeyi itiraf edebilirdim. If you had called me, I could confess everything now. If I had enough time, I could have traveled more in the past. If I had enough time, I could have traveled more in the past. Eğer yeterince vaktim olsaydı, geçmişte daha fazla seyahat edebilirdim. If I had enough time, I could have traveled more in the past. If I were you, I wouldn't divulge a word about these adventures. Yerinde olsaydım, bu maceralar hakkında tek kelime etmezdim. If I were you, I wouldn't divulge a word about these adventures. If you had decided to come to me yesterday, I could guess you tomorrow. If you had decided to come to me yesterday, I could guess you tomorrow. Eğer bana gelmeye dün karar vermiş olsaydın, yarın seni misafir edebilirdim. If you had decided to come to me yesterday, I could guess you tomorrow. If you had decided to come to me yesterday, I could guess you tomorrow. If I had taken French in high school, I would have more job opportunities. If I had taken French in high school, I would have more job opportunities. Eğer lisede Fransızca almış olsaydım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 Kayak gezisi için kayıt yaptırmış olsaydı, yarın bize katılırdı, diyor. If she had signed up for the ski trip last week, she would be joining us tomorrow. If Sam spoke Russian, he would have translated the letter for you. If Sam spoke Russian, he would have translated the letter for you. Eğer Sam Rusça konuşsaydı, mektubu sizin için tercüme ederdi, diyor. If Sam spoke Russian, he would have translated the letter for you. If Dan weren't so nice, he wouldn't be tutoring you in math tonight. If Dan weren't so nice, he wouldn't be tutoring you in math tonight. Eğer Dan çok nazik, çok kibar olmasaydı, bu akşam sana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 If Sandy were giving a speech tomorrow, she would be very nervous. If Sandy were giving a speech tomorrow, she would be very nervous. Eğer Sandy yarın bir konuşma yapacak olsaydı, çok gergin, telaşlı, kaygılı olurdu diyor. If If Sandy were giving a speech tomorrow, she would be very nervous. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 134 Ekim 2019 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve, ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin